Evet oldukça hareketli yani Paris'in fikri takibi bu sefer Davos'un da fikri takibi oldu. Yani Davos e, Dünya Ekonomik Konferansı İsviçre'nin Davos e, e, kayak merkezinde 1500'e yakın hatta 1500'e aşkın sayıda uçuşla özel jetle in, inen çok lüks bir yerde hatta şey söylentileri de var. Helikopterle taşındılar merkeze diye oradan da özel uçaktan inip bir de helikopter servisiyle. Ama son günü e, yani Davos'ta çeşitli iklimin değişikliğini nasıl durdururuz filan Paris anlaşmasında öngörülen şeyleri nasıl yaparız diye konuşmalar oluyordu ama hepsinin e, bunların büyük ölçüde boş konuşmalar olduğunu ortaya koyan 15 ya da 16 yaşındaki bir kız oldu 16 yaşında diyelim. İklim aktivisti okul kırıcısı Greta Thunberg Davos'taki Dünya Ekonomi Konferansı'nda kapanış günü kürsüden milyar, milyarderlerin filan yüzüne karşı güçlü ve radikal bir konuşma yaptı. Sonra da e, arkasından bir sessizlik oldu. Hatta şoke oldular. Arkasından da bonun alkışlamasıyla başlayan Fak alkışta oldu ama arka, asıl alkış şeyden geldi. Avrupa'nın çeşitli ülkelerin kentlerinde 160 bin genç protestocu öğrenci dersleri asıp okulları kırdılar. Sokakları ve meydanları doldurdular. Acilen iklim adaleti bir şeyler yapmak gerekir dediler. Ve kendi karar alıcılarını acayip fena sıkıştırdılar yani. E, hatta Almanya'da da. ...2038'di değil mi? 38'e kadar kömürün... ...sona ermesi gibi bir karar alıyor. Çok güzel bir haber evet. biraz geç ama... ...gene de eleştiriliyor geç olmakla ama... ...Almanya'dan bu hamba ormanlarını... ...falan kurtaracak çok önemli bir şeydi. Şimdi birazcık... ...ses kulak verelim... ...Greta'nın çağrısına. Our house is on fire... I am here to say our house is on fire. Evimiz yanıyor diyor. Bunu söylemek için buradayım ben. Evimiz yanıyor diyor. Yani hükümetlerin iklim değişikliği paneline göre hatalarımızı geriye döndüremeyeceğimiz noktaya varmamıza 12 yıldan az bir zaman kalmış durumda. Bu süre içinde tüm toplumun her yönünde şimdiye kadar benzeri görülmemiş değişiklikler yapılması gerekiyor. karbon dioksit salınlarımızda. En az yüzde elli indirime gitmekte dahil ayrıca da çuvalladık diyor yani biz bu işte medya da çuvalladı ama homo sapiens henüz yenilmiş değil diyor çuvallamaktayız ama her şeyi tersine çevirmek için hala vaktimiz var. Bunu hala onarabiliriz ama şu anda geçerli olan sistemlerimizin baştan sona çuvalladığını fark edip kabullenmedikçe büyük olasızda hiçbir şansımız kalmayacak diyor. Evet. İklim, de, i̇klim krizini çözmek homo sapiensin şimdiye kadar karşılaştığı en büyük ve en karmaşık mesele. Buna karşılık esas çözüm o kadar basit ki küçük bir çocuk bile bunu kavrayabilir. Sera gazı salımlarımızı durdurmak zorundayız. Bunu ya yaparız ya yapamayız. Yani siz diyorsunuz ki hayatta hiçbir şey siyah beyaz değildir ama bu yalan. Çok tehlikeli bir yalan. Ya bir medeniyet olarak devam etme kararı veririz ya da bu kararı vermeyiz. Bu alabildiğine siyah beyaz var olmak konusunda gri alan diye bir şey yoktur diyor. Yani hepimizin önünde bir seçme hakkı var. Gelecek kuşaklar için yaşam koşullarını koruma altına alacak dönüşümsel bir eyleme geçebiliriz. Ya da işler böyle gelmiş böyle gidecek demeye devam eder ve yeniliriz diyor. Bu size ve bana kalmış diyor.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 sizin umutlu olmanızı filan istemiyorum diyor. As if the house was on fire because it is. Evet ben sizin paniğe kapılmanızı, paniklemenizi istiyorum. Her gün duyduğum korkuyu duymanızı istiyorum ve ondan sonra da harekete geçmenizi istiyorum. Yani bir krizde nasıl hareket edeceksiniz? Şimdi de öyle hareket etmenizi istiyorum. Eviniz yanıyormuş gibi hareket etmenizi istiyorum. Çünkü yanıyor diyor. Durum bu. bir şey eklemek istiyorum Ömer abi buna yani gezegeni sadece doğru söz kurtarmayacak aynı zamanda doğru eylemde kurtaracak. Greta'nın bu sizin biraz önce bahsettiğiniz özel jetler ve helikopterlerin indiği noktaya Davos'a gitme şekli trenle karbon emisyonu yüzünden bunun altına hemen ya, çizelim. Kaldığı yerde çadır. Kaldığı o yerde soğukta, çadır. O soğukta kayak merkezinde herkes acayip lüks ...6-7 yıldızlı otellerde kalırlarken... Evet. ...bir çadırda paylaştı... ...ve çok ilginç fotoğraflar vardı... ...ama işte eylem dediğin... ...hemen arkasından da... ...yani Brüksel'de mesela... E, ...pazar günü... ...bu konuşmanın hemen arkasından... ...bir gün bile geçmeden... ...80 bin kişi... ...yağmur, soğuk... Ka, çamur, kar... ...falan demeden... ...yürüdü ve... ...Avrupa Birliği'nin merkezi ya Brüksel... Evet. ...işte Avrupa Birliği'ni... ...doğrudan doğruya acil ve çok... Uzun, ...uzun kapsamlı... ...kapsamlı eylemlere... ...geçmeye sevk etti... ...yani çağırdı... ...Mars le climat diye... ...kocaman pankartlar açıyorlar iklim için... ...yürüyoruz diye... ...ve son evet. üç hafta içinde... Üçüncü, ...dördüncüydü bu... ben büyüdü büyüğüydü, Greta'nın yani şeyleri, sözleri, yankı buluyor. Ee, ayrıca başka Avrupa şehirlerinde de yani... ...Brüksel'de de büyük bir buluşma var. onu takip etmemiz lazım yani 21-22 Mart'ta değil mi? Mart tarihlerinde Mart. E, Brüksel'de Avrupa Konseyi zirvesi var... ve ana amaç o diyorlar yani bu organize edenler de pazar günkü yürüyüşü organize edenler %65'lik bir indirim 2030'a kadar bu şimdiye kadar ileri sürülmüş benim bilebildiğim en şey ne diyorsun can %65 indirim 2030'a kadar istiyoruz diyorlar 22 21 22 Mart'ta büyük bir gösteriyle bunu da Avrupa Birliği'nin karar vericilerine <gülüyor> uyaracaklarmış. Evet. Çok, çok ilginç yani. 2030'a kadar yani 10 yıl var işte. 11 yıl var ve %65 o zaman olabilir. Bu, bu taleple. E, Fransa'da da 80 binden fazla insan yine e, aynı pazar günü e, Lafer du net diye yani 100 yılın olayı, olayı adını veriyorlar. Hakikaten yani geçtiğimiz pazardan bahsediyorsun. Evet mi? evet. Hı hı. Geçen pazar yani şeyin konuşması cuma günüydü. Cumartesiden sonra pazar günü de Greta'nın konuşmasından sonra 80 binden fazla insan <gülüyor> ve ayrıca da Bu La e, grubu 2 milyonun üzerinde de imza toplamış durumda aynı şeyi ve 3 milyonu ulaştırmayı hedefliyorlar. Beton değil, soğan diyorlar. Evet, ya ben yaklaşık yedi yıldır takip ediyorum <gülüyor> bu iklim hareketlerini. Soğan oldukça marnalı olmuş. Evet, de Türkiye koşullarını düşününce kilosu on dokuz buçuk lira. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yaklaşık yedi yıldır takip ediyorum bu iklim hareketleriyle alakalı ortaya çıkan sokak gösterileri de dahil olmak üzere haberleri. Ama son bulunduğumuz ay içerisinde, yani birkaç ay içerisindeki bu kadar muazzam bir hareketlilik daha önce görülmemişti. Özellikle... Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa genelinde. Türkiye'nin de yavaş yavaş zamanı geliyor galiba bu konuyla alakalı. Özellikle evet. gençler için. Evet geçmiyorsa eğer. Yani hakikaten geç, geçmez ama yani çok önemli bir gelişmeden bahsediyoruz gerçekten. Bu arada Almanya'nın da bu yönde ciddi adımları var ki 38 yılına kadar tüm kömür kullanımını bitirmeyi hedefliyor. Onun i̇şte da o da Almanya'da da evet. çok büyük bir gösteri oldu zaten o da. Fakat onu da eleştiriyorlar. <gülüyor> yani kömürlü termik santrallere veda etmesi <gülüyor> çok e, olumlu bir e, gelişme diyorlar. Kömür komisyonu da 21 saat görüşmüş. Hatta e, Berlin'de galiba değil mi? Berlin'de miydi? Deli Doşeveler'den de e, etmek lazım, kontrol etmek lazım. Bakıyorum. Ama e, bayağı ciddi bir... E, yürüyüşler orada da oldu ve Alman Enerji Bakanı protestocuları kabul etmek durumunda etmiş. Kalmış. Evet, evet. Durumunda kalmış. Fakat çevre örgütü Greenpeace adına da Martin Kaiser demiş ki nihayet bir yol planını karara bağlamasının çok memnuniyet verici olduğunu kaydetmiş ama demiş Yeni kömür termik santraller inşa edilmeyeceğinin garantisi, Hambach kömür madeninin 11 bin yıllık kadim ormanın linyet için mahvedilmesi söz konusu. Ay yüzeyi gibi zaten görüntüler, onu da e, bölgedeki ormanın ve Almanya'nın batısındaki çok sayıda köyün kurtulduğunu ifade etmiş ama 2038 çok geç diyorlar. Evet, evet. E, tamamen veda etmek için. öyle yani. ilginç gösteriler vardı. Berlin'de ve başka şehirlerde de olduğunu sanıyorum. Ee, böyle bir sonuç aldılar. Ee, ama bu tabi Avrupa Birliği şimdi Extinction Rebellion'ında Nisan ayında e, önemli şeyleri var yanılmıyorsam. Evet ama zaman zaman farklı İngiltere başta olmak üzere farklı illerde Londra'nın ve e, İskoçya ve İrlanda'ya da dağılmış olmak üzere Eylemler devam ediyor. İskoçya'da evet, ilk defa yapıldı mesela onu da söyleyelim. İskoç <gülüyor> parlamentosunda çok ilginç yaratıcı bir eylem var. Parlamento çok eski ve işte İskoç demokrasi, Britanya demokrasi için iftar kaynağı olduğu için turistlere de açılıyor ve böyle geniş çaplı bir turistik tur sırasında 40 kadar eylemci, iklim eylemcisi de orada. Turist kılığında a ne güzelmiş parlamento filan diye girip ondan sonra da hadi tamam bitti turumuz bitti diyorlar nereye nasıl bitti biz buradayız diyorlar ve bir saat kalmışlar <gülüyor> <Çok iyi. gülüyor> ve pankart açıyorlar biz bu işte hep beraber bu işin içindeyiz diyorlar ama şey demişler işte bu extinction rebellion hareketinin yok oluş isyanı hareketinin yüzlerce aslında yüzden fazla, yüz kadar abartmayayım, e, akademisyenin ve işte Rowan Williams'ın da, Canterbury Başpiskopos'un önemli bir din adamının da desteklediği harekette baya ilk defa parlamentoda İs İskoçya'daki ilk doğrudan eylem hareketi de bu oldu. Daha önce ...hem Polonya'daki, Katowice'deki e, iklim zirvesine de eylem yapmışlardı... ...hem de e, asıl tabi parlamento meydanında bütün köprüleri de kapatarak... ...bir kısmı da gözaltına alınarak filan bunları konuşmuştuk zaten. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Extinction Rebellion, yok oluş isyanı eylemi gerçekleşti. Benim takip edebildiğim kadarıyla ilk eylemleriydi. Yani hmm. Sunrise Movement'tan farklı olarak Extinction evet, Rebellion'ın evet. yaptığı ilk eylemdi. New York'ta Manhattan'da Rockefeller Center'ın e, önüne gelmişler. Ve e, orada bulunan altından bir heykele tırmanmışlar. Ve dokuz kişi gözaltına alınmış. Orada yapılmış olan röportajlar da var. Doğrudan e, bunun e, iklim olağanüstü hali olduğunu ve ellerinden gelen her şeyi yapmak için burada bulunduklarını söylemiş katılan eylemciler de. Evet yani Brüksel'deki mesela Belçika'nın tarihinde görüp gördüğü. ...en büyük eylem olarak kayda geçmiş... ...iklim eylemi olarak... ...yani bütün... ...yani Belçika'da bütün... Tren, ...demir demiryolları tıkanmış... ...yani tren istasyonları filan... ...pelce uğramış çünkü... ...dört bir taraftan Brüksel'e akmışlar... ...hatta... ...o kadar tıkanma olmuş ki... ...bu ilk defa kötü bir şeyi... ...sevindirici olarak nitelememiz... ...mümkün olabilir... birçok eylemci yetişememiş. yolu yani Binlerceden bahsediyor ama. Bu çok önemli bir nokta ya. Trenler tıkalı olduğu için yani adam almadığı için ya da insan almadığı için diyeyim. Binlercesi yetişemedi diyor mesela. Ve Berlin'de mesela demin bakıyorduk ya işte <gülüyor> buz gibi sokaklarında, kış kıyamet sokaklarında iklim ...krizinden ve küresel ısınmayı... ...protesto etmek için. Böyle ilginç... ...bir şey. Şunun da altına yine çizmekte fayda var... Ömer abi. Ee, bütün bu eylemler güzel. Eylemlerin e, özellikle... ...iklim için artış hızı da... ...güzel ama tabii ki... ...daha hızlı olsa ve daha etkili olsa... ...çok daha güzel. Ee, ancak... E, ...yani... Sıcaklığı o Paris İklim Anlaşmasında bir buçuk derecenin altında tutabilmek için taahhüt edildiği gibi dünyaya şu andakinden beş kat daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Aa, şu durumdan. Ama yani. <gülüyor> evet, biz gene de mutlu... Bu daha başlangıç evet. değilim. Yani çok da güzel pankartlar var aslında mesela bir tanesi şey demiş. Yüksel'deki küçük bir çocuk çok küçük yani 6-7 yaşlarında olduğu tahmin ettiğim bir çocuk açmış quand je serais grand je voudrais être vivant diyor yani büyüdüğüm zaman yaşıyor olmak isterim diyor yaşayan bir büyük olmak isterim diyor <gülüyor> çok, <gülüyor> çok dramatik yani şey filan da dede ...kardan adam nedir? <gülüyor> gibi şeyler de var böyle. Çok... ...yani umut verici bir başlangıç... ...yeterli olup olmayacağınız zaman gösterecek. gösterecek yani evet. Greta da şey diyor zaten yani. Her şeyi tersine çevirmek için hala vaktimiz var. Ama şu anda geçerli olan sistemlerimizin... ...baştan sona çuvalladığını fark edip... ...kabullenmedikçe büyük olasılıkla hiçbir şansımız kalmayacak diyor. Onu da önemli belirtmek lazım yani. Yani nezaket cümleleriyle ya da neyi söyleyip neyi söyleyemeyeceğimiz konusuna odaklanarak vakit kaybedecek zaman değil. Bir an önce işe e, girmek, girişmek zorundayız diyorlar. Oldukça hızlı bir gelişme var... Greta'nın da Davos'taki yazısı şey konuşmasına ilişkin birkaç yazı okumuştum ben de. Bayağı parayı orada zenginlerin elinden alıp iklimi verdiğini düşünüyorum. Yani Eşimler evet krizine. şey para meselesini de söylüyor. Evet, o konuşmada evet. çok önemli bir şekilde bakayım. Onu da Hemen burada Davos'ta diyor başka her yerde olduğu gibi herkes paradan bahsediyor. Yani Davos ...daha tipik ama yani herkes paradan bahsediyor. Para için oradalar zaten. Anlaşılan o ki başlıca kaybılar, kaygılarımız iki şey diyor... ...biri para, biri de büyüme. Yani <gülüyor> bu Türkiye için de epey anlamlı. Aynen. Kalkınma ee, Ve iklim krizi de hayatta bir kere olsun... ...kriz olarak ele alınmadığı için... ...insanlar bunun gündelik hayatlarımız üzerinde yarattığı... ...bütün sonuçlardan haberdar bile değiller. Düpedüz habersizler bir haberler diyor... ...insanlar karbon bütçemiz diye... ...bir şey olduğunu farkında bile değiller... ...elimizde kalan bütçenin de ne kadar ufak... ...olduğunu da fark Bunlar etmiyorlar... Iyi. ...bunun bugün şimdi şu anda değişmesi... ...gerek diye bence... ...tarihi bir konuşmada... ...doğruları dile getirmiş... ...Neo da diyor ki... ...yani kainatın... ...efendilerine... ...gidip yüzlerine karşı... ...bunu söylemek... ...baya cesaret işi diyor... Burada da bir çocuk... yapmış olması daha da müthiş. Cengu'da oradaydı bayan şempanze. Müthiş bir kadın. Kendisi evet. yıllardan beri uğraşıyor bu işlerle. Kendi kuruluş, kuruluşlarıyla. Ayrıca Christiana Figueres de biraz dönüş yapmış vaziyette son Paris'te filan Felaket bir pasiflik içindeydi. Herkesi yatıştırmak ama zamanla Christian Figueres de şimdi Birleşmiş Milletler'in iklim sözcüsü gibi iklim görevlisi olarak bir şeyler yapıyor. Bir de çok ilginç bir şey bu paneli düzenleyen kişi orada görevli olarak Mark Benioff diye birisi o da dolar milyarderi biri o da iyi işte orada bu sözleri dinliyor. <gülüyor> Harekete geçecektir herhalde. Umuyoruz. Harekete geçerler. Dünyanın Davos'tan yönetildiği de söyleniyor. Ee, eğer öyleyse Greta işin <gülüyor> kalbine girip işin seyrini değiştirmiş olabilir. Konuşması. Evet. De. Berlin'deymiş evet. Ee, en büyük yürüyüş Almanya için kömürcününü de şimdi kontrol ettim. Bir de şimdi bir şey okurken dikkatimi bir şey çekti. Bu Belçika'daki o büyük dev eylemin ardından Belçika Emek Partisi Ee, sözcüsünün bir e, ilginç Dikkatimi çeken bir sözü var hı hı. Ee, Şunu söylüyor Bugüne kadar hükümet ne yaptıysa Tam tersini yapmamız lazım Evet Kurtulurt. Öyle yani evet. Tabi başka kötü haberler vardı Bir, ama de, bugün bir aslında... de bu Belçika'da söyleniyor Düşünün evet. Ömer abi Avrupa Birliği'nin de Başkentinde olması da Baya ciddi bir e, <gülüyor> Mesele Tabii yıllardır bu hem bu programda hem de başka programlarda e, söylediğimiz bir şey de Türkiye'de çok daha sık olarak göze çarpıyor. Antalya'da hiç rastlanmamış ortalar, çatıların uçması, dün e, ölümler, dün Batı'da e, her yer bembeyazdı fotoğrafları gördüm. göz alabildiğine. <gülüyor> evet, ben de o... doludan, kardan bile değil. yani dolu yağmış ve 8'inde bu Şubat'ın 8'inde Datça Badem Çiçeği Festivali var ilk baharın uğradığı nokta Türkiye'de orası olduğu için badem çiçeklerin de ilk açtığı nokta orası umuyorum e, ki çiçek açmamıştır bademler açtıysa bu yıl Datça Badem'ini unutmamız gerekiyor doludan sonra ve bu olağanüstü bir şey görülmemiş bir şey yani e söyleyelim açmasınlar <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani 100 dönümsere yıkıldı ve 100 milyon liralık, Türk liralık zarar Zara olduğunu söyleniyor. Çok zarar. Bu arada zarar demişken, e, geçen yılın iklim e, olayları nedeniyle yaşanan zarara dair bir e, maliyet tablosu yayınlandı geçen hafta Ömer abi. Yine e, uluslararası bir kurur. tarafından, e, saygın bir kurum tarafından. Bu rapora göre 2018'deki iklim afetleri 225 milyar dolar zarar neden hmm. olmuş. Aslında e, raporun içinde detaylarına bakıldığında bunun 653 milyar dolar olduğu görülüyor. Evet. Ama cepten harcanan bu <gülüyor> zararlar için 253 yani milyar. Konservatif bir hesap evet. evet yani evet. yoksa 1, 2 3 milyon ...dolardan bir şeyden bahsediyoruz... ...ve bu artacak da... Çok. ...yani bütün şeyler... ...araştırmalar ve... ...bilimsel... ...incelemeler filan bunu gösteriyor... ...onun içinde afetlerin... ...önüne geçmek mümkün değil ama... ...zararlarını azaltmak için gereken önlemleri... ...almak mümkün diyen Erdoğan'ın... ...biraz daha... eğilmesi gerekiyor bu meseleye. Aklıma yani. Meryem'in güzel bir rubayisi geldi. Tam böyle olduğu gibi hatırlamıyorum ama özetle şunu söylüyor. Bahçeme bak baharımı anla. Yani işte Antalya'ya bakıp Datça'ya bakıp memleketi ve dünyanın ne halde olduğunu anlamak mümkün bugünlerde. Evet, evimiz yanıyor. Harekete geçmeliyiz. Peki bitirebilirsen. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.